Müzik ikiye ayrılır. Ah sevgilim. Ne ne gitti. <Sessizlik> Hazırlayan ve sunanlar Güray Oskay, Tanju ve Eren. <Sessizlik> sevgilim. <Sessizlik> Katkıları için Ipsos KMG'ye teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Müzik 2'ye ayrılır. Ben Güray Oskay. Ben Fransız Bacon. Fransız Bacon. Yani Bacon'la yani. alakam yok anlamında. <gülüyor> Çok güzel. Bir kere daha 94.9 Açık Radyo'da sizlere sadece iyi müzik çalmak üzere karşınızdayız. Bugün Müzik 2'ye Ayrıların 35. bölümünü dinliyorsunuz. Konumuz... 35. ve ilk bölümü. 35. ve ilk. Çünkü konumuz entropi. Entropi bu değil mi? Evet. Tropiler arasında. Tabii. Daha tropisi yok. Yani e, gittiği yerden e, bir sürü hatıra alıyor getiriyor. Bu hatıraların içinde en, en sevdiği olanı entropi. Evet. Sıcacık olan da entropikal. E, eğer bir deve parçası getirmişse ona da camel trofi diyoruz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Harika bir akşam olacağı benzer. Bugün size entropiden, kainattan, duygulardan ...sokakta yürüyen insanlardan, diş macunundan, termodinamikten ve bütün bunların çağrıştığı başka şeylerden bahsedeceğiz. Ve tabii e, entropiyle ilgili birbirinden güzel eserler çalacağız. Her hafta yaptığımız gibi. Doğrudur. Peki, o zaman işin aslına bir miktarda astarına inelim. İnelim. Ee, i̇sterseniz aslına inmekle başlayalım. Astarını program ilerledikçe... Dinleyicilerimiz kendileri çözsünler Bize de e-mail atsınlar at gmail .com Evet a. ödüllü sorumuz Astar nedir? Öyle mi? Tabii. Yani biz şimdi bir şeyler anlatacağız Hı -hı. Bu işin aslı Asları nedir? Astarı, Onu da ne dinleyicilerimiz söyleyecekler Peki ödüllü sorumuz Bugün aslını anlatacağımız işin Astarı nedir? Müzik2 ayrılır at gmail.com'a gönderirseniz Her zamanki ödülümüz olan Jingle'ımızın editlenmemiş orijinal versiyonunu adresinize göndereceğiz. X-Rated. X-Rated. Evet. Bu arada bir şeyi de buradan e, açık seçik ifade etmek isterim. İçime politikacı kaçtı. E, bir sürü arkadaşım sağ olsunlar programı da düzenli olarak dinliyorlar. E, ya hakikaten o Jingle değil mi? <gülüyor> gibi şeyler söyleyip Jingle'ın orijinalini onlara göndermemi istiyorlar. Buradan ödüllü sorularımıza doğru cevap vermiş ve bundan sonra da cevapları gönderecek bütün dinleyicilerimize seslenmek isterim. Ee, müsterih olsunlar. Ee, bu arkadaşlarımız e, havayollarını alıyorlar bu istekleri karşılığında. Çünkü ödüllü sorularımızı bilmedikleri sürece bu... Jingle Mingle yok. Jingle Mingle yok. Peki Sayın Oskay. Buyurun benim. Nedir bu entropi? Entropi Efendim. Allah Allah. Erken çok net bir tarifi okuyorum size. Bir sistemin mekanik işe çevrilemeyecek termal enerjisini temsil eden termodinamik terimidir. Açayım mı? Şimdi aç bakalım kutuyu neye çıkacak. Şimdi efendim. Bütün cihazlar. Şimdi termodinamik nedir? Termo ısı, dinamik işte hareket. Bütün aletler bir enerji girdisiyle çalışıyorlar. Bu enerjiyi başka bir enerjiye çeviriyorlar. Yoksa zaten var olmaları için sebep yok. Bu sırada ne yaparlarsa yapsınlar bir ısı enerjisi açığa çıkıyor. Çünkü hareket eden şeyler ısınıyor bunu durduramıyoruz. Entropi fizikte yani termodinamikte bu hiçbir işimize yaramayan kaçıp giden termal enerji. Evet biraz daha açarsak. Daha genel anlamıyla. Daha genel anlamıyla da bir sistemin içindeki rastgelelik, düzensizlik için kullandığımız bir terim. işin ilginç yılı sürekli artma eğilimindedir. Evet, yani e, düzenden düzensizliğe gidiş Aynen anlamında. Aynen e, Kaybolan enerji anlamında veya kaybolan Yıllarım... düzen yasaları anlamında. Şimdi bana kaybolan enerjimi geri verseler. Değil mi? Evet. Ben onu ne fiziklere ne kimyalara yasa şeklinde. Değil mi? <gülüyor> Peki. İlk şarkımıza geçelim mi? İlk şarkımıza geçelim. Bizim programımızda bir şeyimiz var. Geleneğimiz var. şarkı. Her başlayalım. zaman ilk şarkıyla başlıyoruz. Birkaç kez ikinci şarkıyla başlamak istedik. Fakat ilginçtir entropi yasası gereği ikinci şarkı ile başlasak bile o ilk çaldığımız parça olduğu için birinci şarkı oldu kendiliğinden. Engelleyemiyoruz. Engelleyemiyoruz. Ee, ancak benim çok acayip bir fikrim var. Birinci şarkıya çalmayıp fakat o boşluk süresinde sessizlik sağlayabilirsek ikinci çaldığımız şarkı ikinci çaldığımız şarkı olabilir. Fakat daha tam emin değilim. Ee, ...1920-1940 arası tüm fizik e, kitaplarını okuyamadım. Bu buna olur mu, olmaz mı tam bilemiyorum. Deniriz. Gelelim. Denir. Ee, söz vermiştim. Ee, çok istek aldı. Ee, hayranlarım tarafından. Dediler ki... E, ...Sayın Carmen Ale Elektra... ...devamlı oraya hip çalıyorsunuz. Çok memnun oluyoruz. Bunu destekleyecek... Bir şeyde ben söyleyeyim ee, Geçtiğimiz cumartesi Ben bir dinleyicimizle e, Karşılaşma şansına eriştim Benden habersiz buluştunuz yani Evet ee, Antalya'da yaşıyormuş kendisi Ve e, genelde Ya internet üzerinden Dinliyor çünkü açık radyoyu canlı olarak Dinlemenin yolu o Antalya'da ee, Ya da blogumuzu Takip ediyormuş ertesi gün dinliyor Müzikiki ayrılır nokta tamdır Nokta komu dedi ki bu aralar Yuria Hip çalıyor olmanız beni çok mutlu ediyor. Ee, Sayın Carmen Elektraya da lütfen teşekkürlerimi iletin. Zaten Yuria Hip dinleyebildiğimiz öyle çok da radyo programı yok. E yani dedi. O zaman Yuria e, Hip'in e, ben kendisi Yuria Hip derim. Aramızda bir e, şey şaka. E, ünlü yani ünlü de şuradan geliyor. Ben çok seviyorum. <gülüyor> Fallen Angel albümünden açılış parçası. Geçen hafta da bu albümden bir şarkı çalmıştık. Evet. Bu albümden ben önümüzdeki haftalarda sırayla bütün şarkıları çalacağım. Ooh. Radyoculuğa yeni bir soluk. Peki. Soluk derken renkleri canlı değil anlamında almayalım. Nefes. Nefes anlamında. Radyoculuğa suni tenfüs. Evet. Bu parça çok nefes bir parçadır. Peki. O zaman şimdi Uria Hip'in ...1978'de çıkarttığı Fallen Angel albümünden Woman of the Night... Paul'un Angel albümünden Woman of the Night, Gecelerin Kadını isimli şarkıyı dinledik. Şimdi e, benim konuşurken kelimeler arasına ustaca serpiştirdiğim e, e, şey gibi bir takım nidalarım var. Ben de hayranlıkla takip ediyorum. Evet, e, annem programı dinleyip e, bana bir yorumda bulundu. Bak dedi arkadaşın ne güzel hızlı hızlı konuşuyor. <gülüyor> Sen niye böyle E ee, ü diyorsun? Ben kendisine gerekli açıklamayı yaptım. Şimdi aynı açıklamayı dinleyicilerimizle de paylaşmak istiyorum. E, bu beni radyoyla tanıştıran ustam e, Güven İlter'in radyoculuk geleneği. Hmm. Ben de onun bir öğrencisi olarak aynı yolda aynı okulun devamı olarak e, e, yani e, bunu devam ettiriyorum. Görgülü kuş. Gördüğün işler diyorsun. Ee, gel... Anneannemin lafıdır. Güzelmiş. Evet. Şimdi bunu demişken bir konuya açıklık getirmek isterim. Şimdi hepinizin bildiği Duran Duran diye bir grup var. Hepinizin bildiği derken bazılarınız bilmiyor ama Duran Duran diye bir grup var. 80'lerde pek meşhurdu. Çok severim. Evet. Şimdi nereden geliyor bu Duran Duran'ın ismi? Nereden geliyor? Efendim ee... 70'lerin ünlü filmi Barbarella. Yes. Jane Fonda oynar. Jane Fonda. E, çoğunlukla hafif şeyler vardır üzerinde. Kendisi de çok gençtir. E, biz ko filmin konusunun e, absürtlüğüne e, mantıksızlığına hiç takılmayız. Jane Fonda'nın işte bacaklarına, göğüslerine bakarız. Filmde akar gider şeklinde nefis bir bilim kurgu filmidir bu. 70'lerde böyleydi olaydır. Evet. E, burada bir kötü adam vardır. Bunun adı Duran Duran Fransızca. Durant Durant diye yazılır. E, Duran Duran grubu da ismini buradan almıştır. Yıllar sonra da bir şarkı yapıp, Elektrik Barbarella diye e, bir kere daha göz kırpmışlardır Jane Fonda'ya. Ha, diyeceksiniz bunun entropiyle alakası ne? Hemen açıklayayım. Dinle. Şimdi radyonuzu açıyorsunuz, herhangi bir frekans, yani yayın yapılmayan bir frekans da olduğunuz zaman bir... Statik. Statik var. Nedir bu Statik. Niye bir statik var? Hayatta neden statik var? Neden? Çünkü e, Big Bang'den sonra Büyük patlama Evet ben e, bazı kelimelerin Türkçe karşılıklarını bulamıyorum. Uzun yıllar Amerika'da kaldım. E, bu konuları tahsil ettim. E, Güray Bey sizin için çeviriyor Bana, artık. E, bu büyük patlamadan sonra biz enerji açığa çıkıyor. Doğrudur. Ve ee, bu açığa çıkmış enerji hala açığa çıkmaya devam ediyor. Fakat çok küçük dalga boyutlarında. Doğru. Biz buna background e, microwave radiation diyoruz. Yani e, Türkçesi ne olabilir? E, pilav üstü kuru. <gülüyor> Arka plandaki e, kısa dalgalı ışınım. Evet. O yüzden de e, hem televizyonda hem radyoda manyetik ve elektrik ölçen her şeyin arkasında böyle bir statik bulunmaktadır. Bu da bize ne de, neye, nereye getiriyor? Ne demeye çalışıyor yani bu? Şu, şu demeye çalışıyor. Ee, evren ilk yaratıldığı zaman çok küçük bir noktadan başlayıp hala devam etmekte olan genişleme, büyüme, e, salınım, e, gaz çıkarma... Ee, ...halen devam etmektedir. Güle güle, güle güle. Evet, İlksen Mavi el sallıyoruz bir yandan. İlksen Mavi ile beraber açık radyoyu bizim eve taşımaya karar verdik bu arada. Ee, İlksen'in aklına yatmış gözüküyor bu fikir. Bundan sonra bizim evden yayın yapacağız. Bana oyun bir yakın çünkü. Daha rahat gelir giderim. E bugün <gülüyor> radyoya saat 2 civarında geldiğim düşünülürse... ...saat 8'deki program için... İşte nasıl hummalı bir hazırlık aşaması... ...yaşadığımızda dinleyicilerimiz oradan çıkartabilirler. E, programdan yaklaşık e, 5-6 saat önce radyoda olmamız gerekiyor. Evet. Bu arada büyük patlama demişken... E, ...bu hafta okuduğum, tam olarak anladığımı da düşünmediğim bir ilginç teori var. E, Feynman'ın... E, Gülgün Feynman'a gönderme yapacaksınız şu noktada yapın. Nasıl olsa yapacaksın. <gülüyor> Aklıma gelmedi değil. <gülüyor> Nasıl olsa yapacaksın. Diyor ki Feynman fark ettiniz mi? Diyor bütün elektronlar aynı. Ben diyorum ki fark ettim tabii. Yani biri diğerinden daha ufak, daha işte hızlı, Hı. daha bilmem. Hepsi aynı var. Kırmızı elektron, mavi elektron, küçük elektron diye bir şey yok. Kusursuz aynı. Neden biliyor musun? Çünkü hepsi aynı elektron büyük patlamada diyor bir tane elektron vardı o diyor geleceğe doğru hareket ediyor müthiş bir hızla sonra diyor yön değiştiriyor kıyamette geriye doğru ama bu sefer pozitif yükle gidiyordu içinde bulunduğumuz anı da bir kağıda benzetelim diyor elektron sürekli içinden geçiyor geliyor her geçişinde başka bir yerinde bir iz bıraktığını varsayalım bu izlerin bütünü bizim o an gördüğümüz kainatı oluşturur diyor. Bütün bunları da matematiksel olarak da destekliyor Feynman delisi. Çünkü kuantum fiziğinde bildiğimiz formüllerin hepsi işte Feynman'ın kendi şeyleri olsun, formülleri olsun, Einstein'in meşhur görecelik formülleri olsun falan filan. Bu elektronun, Uzay-zamandaki yönünü ve yükünü değiştirdiğimiz zaman aynen çatır çatır çalışıyor. Ee, Bunu okuduğumdan Fein... beri sabahları ama zaten bir tane elektron varsa o kadar da kasmaya gerek yok diye uyanıyorum. Yani e, fena bir teori değil. Feynman kardeşimiz iyi düşünmüş. E, fakat e, benim de bu konuda söyleyeceğim başka şeyler var. Feynman kulağına kurşun. <gülüyor> Şimdi aslında elektron e, bir cismin ismi değil. Yani elektron diye bir şey yok. Elektron, e, maddenin değişik yapı taşlarının, e, atom altı parçacıklardan bahsediyorum. Varoluş anlarından birinin adı. Evet. Çünkü aynı parçacık e, çok kısa zaman aralıklarında ki biz buna Planck aralığı diyoruz. Plank derken 45'lik, 33'lik oralara gitmeyin, döverim. Ne var? Plank zaman aralığında aynı parçacıklar, değişik parçacıklar, atom, atom üstü parçacıkları olarak kendilerini var ediyorlar. Bunlar... Bu sizin e, dediğiniz sicim teorisi zaten, değil mi? Yok, sicim teorisi ayrı. Sicim teorisi, 3-5-8 teorisi, e, ondan Pis sonra deve güreşi <gülüyor> teorisi, onlar ayrı. E, şöyle... Bir parçacık ki bu da Feynman diyagramlarıyla zaten gösteriliyor. Yaklaşık 98 tane var. Bir atom altı parçacık belli e, zaman aralığında birden fazla atom üstü parçacık olarak zamanın içinde var olup yok oluyor. Evet. Birden fazla parçacıya ayrılıp tekrar bir parçacık haline gelebiliyor. Bunlardan bu e, oluşumda diyagramın içinde bir yerde de bir elektron olarak var oluyor. Dolayısıyla e, elektron aslında kendi başına bir şey değil. Bir varoluş durumu. Bir varoluş durumu. E, zaten biraz önce bahsettin ya evren o ilk patlamadan beri genişlemeye... Büyümeye devam ediyor diye ve bunun sebeplerinden bir tanesi bizim e, çok ciddi bir yanılgımız var işte uzayda ne var boşluk hiçbir şey yok hayır, hayır efendim öyle değil o boşluk zannettiğimiz yerde müthiş bir kuantum aktivitesi var e, parçacıklar çılgınca var oluyorlar yok evet. oluyorlar artı bir de e, negatif enerji söz konusu vakumda o negatif enerji bütün kainattaki nesneleri birbirlerinden uzaklaştırmaya ...yarayan bir itici güç evet, oluşturuyor. Bu boşluk hakkında bir sürü... E, ...zaman içinde şey söylenmiş... ...ilk olarak eter... ...ama bu koklayıp bayıldığımız... ...tecavüzde kullanılan eter değil... A eter diye yazılıyor... ...eter denmiş buna... ...tam olarak ne olduğu... E, ...bilinmemiş... ...bilinmeye de gerek duyulmamış o zamanlar... E, ...ondan sonra Higgins uzayı... E, ...ortaya çıkmış... ...acaba neler oluyor... ...diye düşünülmüş. Çok hızlı geçiyorum. Çünkü bunlar hızlı geçilince anlaşılan şeyler. <gülüyor> Aynen kuantumda olduğu gibi. Orada da her şey çok hızlı oluyor. O yüzden ben de hızlı geçiyorum. Programımız bu arada entropinin müthiş bir örneği... ...olarak devam ediyor bugün. E, Değilimin sonunu değil mi benim? Ne kadar derli toplu başladık. Ne dedik? Düzensizlik her zaman artma... ...eğilimindedir dedik. Bizim programımızdaki düzensizlik de... ...artarak devam ediyor. Şimdi... Bu düzensizliğe e, blues'umsu bir şeyle dur diyeceğiz. Joe Lewis Walker getirmişsin. Evet. Joel Lewis Walker'ın 2009'da çıkarttığı Between a Rock and the Blues. Blues'la Bir Taş Arasında isimli. Albümler bir şey getirmişsiniz. Evet yalnız bu taşı Nuray hafif ile karıştırmayalım. İkisi ayrı şeyler. Ayrı şeyler. Ee, ben Joe Louis Walker hakkında azıcık bilgi vereyim. Kim bu adam diye merak eden olursa. Kendisi Amerikalı bir müzisyen. Genç yaşta T-Bone Walker'ından işte B.B. King'ine bir sürü bluesçıdan etkilenmiş. 15-16 yaşında. Zaten işte bilmem kaç senedir gitar çalıyormuş. Müzik piyasasına da girmiş. Etrafta çalmaya başlamış ve tanınmaya da başlamış. İlerleyen yıllarda kendisini John Lee Buddy Miles'a, Otis Rush'tan, Thelonious Monk'a kadar bir sürü insanla birlikte çalarken ederken görüyoruz. En sonunda da 1968'de Mike Bloomfield'la yakın arkadaş oluyor. Hatta... Ev arkadaşı oluyorlar Mike Bloomfield'la. Ta ki Bloomfield ölene kadar. Mike Bloomfield ölünce Joe Louis Walker'ın psikolojisi bayağı etkileniyor bu olaydan. Bu blues işlerinden elini ayağını çekiyor. Gidiyor San Francisco Eyalet Üniversitesi'ne müzik ve İngilizce. Artık nasıl bir bölümse o. Müzik ve İngilizce diye bölüm var. San Francisco Eyalet Üniversitesi'nin müzik ve İngilizce Fakültesi'ne bağlı. <gülüyor> Oradan mezun oluyor. Bu sırada bir kuartet ile neymiş adı? Spiritual Corinthians Gospel Kuartet'i performanslar yapmaya başlıyor. Gelelim bizi ilgilendiren daha önemli kısımlarına. 1993'te BB King'in Grammy'de kazanan Blues Summit albümünde Joe Louis Walker düeti bulunuyor bir tane. Üstelik Joe Louis Walker'ın bir... Şarkısıyla 94'te James Cotton Bramford Marsalis ve Tavro Power'ın Nefesleriyle bir kayıt Yayınlıyor Bu senin getirdiğin albümde 2009'da çıkan Between the Rock and the Blues Albümü 2010 Blues müzik ödüllerinde 5 tane adaylık kazanacak kadar Sağlam bir albümmüş Sen de oradan bir tane şarkı getirmişsin Evet albümün geneli Eee daha hızlı. Arasında Amerikan folkuna da e, yakın bir takım şarkılar barındırıyor. Fakat burada bir tane parça var. Biraz uzun olmakla beraber su gibi akıp gidiyor. Hallways adı. Ee, Her zaman. E, evet. E, şey. E, e, ne? E, hani. Evet. Evet. Güvenilten selamlar. <gülüyor> tamam. O kelimeyi hatırlayınca biz sonra ileteceğiz. Bu, bu şarkı yavaş, sevdiğimiz minor blues gibi uzun, sakin ama nefis. Bundan hemen sonra çalacağımız şarkı da yavaş, sessiz, sakin ve uzun bir şarkı. Önümüzdeki yaklaşık 20 dakika boyunca açık radyo dinleyicilerinden yaptıkları her türlü işi bırakıp tabii Birilerinin ölümüne sebep olacak bir iş yapıyorsanız, e, otobüs şoförüyseniz mesela lütfen bırakmayın, devam edin. E, ama entropi ve kuantum hakkında düşünüp, ha demek ki işin aslı buymuş. O zaman aslarını iki ayrılır at gmail.com'a yazayım demelerini bekliyoruz. Şimdi o zaman Joe Louis Walker'ın Between the Rock and the Blues albümünden Hallways. Buyurun 'Cause I ain't. It's just like It's too hard to live I gave you it all And I've got nothing Nothing left to give And I feel just like dying, baby Efendim, Joe Louis Walker'ın Between Rock and the Blues albümünden Always dinledik. Yine enteresan bir müzik iki ayrılır rekoruna imza atmış bulunuyoruz. Çünkü programımızın 35. dakikasında daha ikinci şarkımızı geride bıraktık. Fakat ikinci şarkımız 7,5 dakika olunca evet. aslında üç şarkı çalmış gibi de düşünebiliriz. Düş fakat düşünmüyoruz. Düşünemeyiz zaten. Düşünürüz. Düşüncenin, Yanlış bir düşünce. Düşüncenin sınırı yoktur. Orası öyle öyle. Aslında düşüncenin sınırı vardır. Var mıdır? Vardır. Çünkü... Sen de bir, iki dakikada dön. Öyle. Çünkü e, düşündüğümüz her şey... ...algılarımızda sınırlıdır. Çok merak ettiğim bir şey var. Bu şarkıdan sonraki bölümü neden ayakta sunuyorsun? Şu yüzden... E, ...birden fark ettim ki... ...Açık Radyo'nun e, bana ait... ...benim için... E, tahsis, tahsis edilmiş e, bu koltuğu rahat değil. Hmm. O yüzden ben de ayakta e, bir solist edasıyla sunmaya karar verdim. Tabii edam, e, kend, yani Eda Taşpınar değil, benim kendi edam. <gülüyor> şahsi öz edam. <gülüyor> e, şahsi edam e, tabii radyodan belli olmuyordur. Ama her zaman söylüyoruz, müzik, hikayeleri da görsellik çok çok önemli. Önem verdiğimiz bir şey. Peki, geçiyoruz sıradaki şarkıya. Efendim, Brad Maldow triodan bir şey çalacağız şimdi. Brad Maldow e, ikimizin de çok sevdiği bir Amerikalı piyanist. Genç nesil. 1970 doğumluymuş. Ben kendisini biraz daha büyük zannediyordum açıkçası. E, çok ilginç bir arkadaş. Daha lisedeyken e, bir Berkeley ödülü kazanıyor. Berkeley e, Müzik Okulu'nun. Best All Around Musician. Yani çok iyi müzisyensin yani, sen çok iyi müzisyensin diye çevirebileceğimiz ödülünü kazanıyor. Ee, ve de kalkıyor New York'a The New School'da caz okumaya gidiyor. Bir sürü çok ünlü insanla çalıyor. Onlar şimdi hepsini saymaya gerek yok. Aralarında Kurt Rosenwinkel'lar, Jimmy Cobb'lar falan var. Ee, mezun olduktan sonra yaptığı önemli işlerden bir tanesi Joshua Redman kuarteti. E katılmış olması. O da çalarken coşuyor be abi. Coşuyor gerçekten. Ee, çok müthiş e, saksafonculardan bir tanesi o da. 1994'te Brad Maldough kendi üçlüsünü kuruyor. Tıpkı John McLaughlin'de olduğu gibi e, burada da dört isim söz konusu. Bazı üçlülerde dört isim var. Bu beni çok geriyor. <gülüyor> Neyse ki zaten... aynı anda olmuyor bu. Ben zaten bu jazz müzisyenlerindeki işte grupta kaç kişi varsa ona atıfta bulunan isimler işte kuartetler, triolar falan gibi şeyleri. Mesela rock müziğinde böyle bir şey yok. Mesela Led Zeppelin kuartet diye bir şey yok. Doğru. Doğru. Olsaydı iyi mi olurdu? Hayır. Hayır. Oradan yola çıkarak. Led Zeppelin sayı merakını albüm isimleri de halletmiş. Peki Led Zeppelin niye Led Zeppelin? Niye? Bu isim nereden geliyor? Nereden geliyor? Birinci albümün kapağına bakarsanız yanan bir zeplin göreceksiniz. Hı. Led de... Kurşu. Hayır o, orada A var. Burada... Led lebi. Led. led efendim e, yanan küçük kırmızı lamba biliyorsunuz çeşitli yerlerde karşımıza çıkar. Light emitting diod. Evet. Yani yanan zeplinin e, böyle abidik gubidik söylenmiş hali led zeplin diyorsun. Demiyorum bu gerçek. <gülüyor> Öyle bir anlattın ki inandırıcı değil. Yani bana <gülüyor> inanmayan gitsin Jimmy Page'e sorsun. Tamam. Bunu yapacağım. Neyse efendim 1994'te Brad Melda Brad Melda trio'yu kuruyor. Basçı Larry Grenadier ve davulcu Jorge Rossi ile beraber. Şimdi birazdan da onu dinleyeceğiz. Daha sonra Jorge Rossi'nin yerine Jeff Ballard geçti. 2005'te. Tonlarca albüm çıkartıyor Brad Melda, solo albümleri var, başkalarıyla birlikte yaptığı albümler var, soundtrackleri var. Benim de Brad Melda ile tanışmam bir filmin soundtracki vasıtasıyladır. İlginç cover çalışmaları var, Beatles'lar, Radiohead'lar, Soundgarden'lar, coverlamak gibi merakları da var. Biz bugün kendisinin Art of the Trio albüm serisinin sonuncusu olan Art of the Trio 5 Progression albümünden... Şu tepede yaşayan arkadaşlar isimli çalışmayı dinleyeceğiz Bu bir canlı kayıt Hatta kaçıncı dakikasında olduğunu hatırlamıyorum ama dikkatli dinlerseniz Canın sesini de duyacaksınız Birinin telefonunun çaldığını duyacaksınız 2001'de çıkan bu albümden de Şimdi uzun, sakin, sessiz ve evet Bir şey diyeceksin araya gireceksin Bu arada çalan telefonu telefon sesinden tanıyıp Bize markasını söyleyen <gülüyor> şanslı dinleyicimize de cep telefonu armağan edeceğiz. Hadi bakalım. O zaman Brad Naldağı dinliyoruz. The Folks Who Live On The Hill. Earth evet, Meldau Trio'nun Art of the Trio albümünden 5 numaralı pardon, albümünden The Folks Who Live on the Hill, tepede yaşayan insanlar isimli şarkıyı dinledik. Bugünkü programı birazdan Mick Karn'la kapatacağız. Ee, her zamanki gibi vaktimiz kalmadığından dolayı Mick Karn hakkında hemen hemen hiçbir şey söylemeyeceğiz. Çünkü programımızın bu son konuştuğumuz anlarını e, dinleyici baskısıyla Eski köşelerimizden bir tanesine ayırıyoruz. Dinleyicilerimiz diyorlar ki Feryal Kabil'le haftanın sözüne ne oldu? Niçin uzun zamandır yapmıyorsunuz? Biz haftanın sözünü ayın sözü olarak değiştirdik. Dört haftada bir yapıyoruz artık. Takibi bir... de artık zor olacağından. Arada Tabii. kaynağını giden işte <gülüyor> Böyle <gülüyor> böyle ayağını kaydırmaya çalışıyoruz Bir süredir hiçbir köşemizi yapmıyoruz Asıl sebep bu Çünkü Açık Radyo'nun programcılar toplantısında programımız biraz fazla sert ve köşeli bulundu Lütfen tarzınızı biraz yumuşatın dedi Mahir Ilgaz Biz de madem daha köşesiz bir program istiyorsunuz Bu haftanın sözü işte kış köşesi gibi köşeleri çıkartalım uygun mu dedim Bir şey demeden arkasını dönüp gitti Hayır. Ama beğendiğini tahmin ediyorum bu, bu yeni formatı Fakat tabi dinleyicilerimizden e, büyük e, tepki aldı bu Tabi Fergal Kabil'i sokakta insanlar çeviriyormuş artık haftanın sözü niye yok diye e, Hatta şöyle <gülüyor> e, bana da yazanlar oluyor Ben kendilerine yazılı olarak bazı köşeleri yapıyorum <gülüyor> O da güzelmiş Peki o zaman ben sizi baş başa bırakıyorum ben yani bizim cingilimiz var ya iyice kaydırdınız ayağını bu köşeyi e Tamam yapacağım cingiliciğim. <gülüyor> Şimdi e, köşede yenilik var. Köşede yenilik. Köşede yenilik var. E, i̇ç köşelerin toplamı 180, değil mi? Tamam. O zaman ben yapıyorum. Şöyle yenilik şöyle. E, artık e, söz mü söz şeklinde değil. E tabii yeni yayın dönemi yeni köşeler. Evet çünkü söz mü söz e, söze geldi. Bundan artık söz etmek istemiyorum. <gülüyor> ben de. Söz bilim. Yapayım mı cingininizi? Yapınız. Ayın sözü diye yapayım. Ayın sözü e, nasıl olacak ben önceden anlatayım isterseniz bir karışıklık olmasın. <gülüyor> artık e, Feryal kendi bulduğu güzel bir sözü direkt dinleyiciye söylüyor. Ben karışmıyorum. Aa, peki o zaman yapıyorum. Feryal Kabile, ayın sözü. İnsanlar artık düşünmeyen varlıklar olacaklar. Feryal ayın sözünü dinlediniz. Çok ciddiydim değil mi? <gülüyor> evet. İnsanlar artık varlıklar olacaklar. Güzel. O zaman programı şu noktada bitirebiliriz. Entropi, ben çıkıyorum tamamen. Entropi dağıldı. Peki Mikkanla ilgili söyleyeceğim tek şey adamın gerçek adının Andonis Mikailides olduğu ve ne yazık ki içinde bulunduğumuz yılın Ocak ayında kendisinin kanser yüzünden hayatını kaybettiği ...vaktimiz olsaydı daha abuk bir sürü şey söyleyecektim. Mikkar'ın 97'de bir araya getirilmiş bir derdeme albümünden... ...bir şarkıyla bu hafta size veda edeceğiz. House evet. of Home isimli evin şarkıyla. Evi. Evin Evi. Ee, evin Ana. Var mı söyleyeceğim başka bir şey? E, söyleyeceğim çok şey var da vakit yok. Mail de gelmedi. İşin sadece aslını anlatabildik. Astar'ı havada kaldı. Evet. İşte dedim bak entropi giderek da Yani dağılacak. bu programın astarı yüzünden pahalıya geldi. Aynen öyle oldu. O zaman önümüzdeki hafta tekrar Açık Radyo 99'da sadece iyi müzik çalmak üzere. Biz tekrar buraya gelene kadar kendinize iyi bakın. Ben Güray Özkay. Ben Josephine Baker. <gülüyor> Haftaya görüşmek üzere iyi akşamlar. İyi akşamlar. What you see, the city weaves a hazy hue. The organ grinder returns just when nothing seems to turn out. The monkey steals away and helps the moment take its turn while the moment disappears. The nest I've stuck inside morada. Open. Closet, don't know why We will laugh again When the summer rains come We will laugh again Don't mm let's talk to us on the -hmm. theater Opening up the closet, don't know truly you see what you can see. Watch a storm fall from the sky. The rain drive from the streets in light that comes before the sun. A man and a rug. They shake the dust off of each other in case the monkey asks. Yeah. Oh, God. İzleyen ve sunanlar Güray Oskay, Tanju ve Eren <gülüyor> Katkıları için İpsos KMG'ye teşekkür ederiz.